ve hayral hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesefatuha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu Allah azze ve celle izin verse bugün İslam kardeşlik hukukunu tekrardan bir hatırlayalım diye bir ders yapacağız tefsir dersinden ayrı olarak çünkü diğer dersler düzen dersler olduğu için arada bu tür unutmamamız gereken bazı şeyleri bazen tekrar etmemiz gerekiyor. Ebu Hureyre Vasile bin Eska ve İbn Ömer radiyallahu anhumdan gelen rivayetlere göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Zandan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizi tecessüs etmeyiniz. Yani gizli kusurlarınızı araştırmayınız. ''Birbirinizle nefis çekişmesi yapmayınız. Birbirinize haset etmeyiniz. Malın fiyatını artırıp, malı satın almayarak pazarlık kızıştırmayınız. Birbirinize buz etmeyiniz. Arka dönmeyiniz. Bir kısmınız, bir kısmınızın satışı üzerine satış yapmasın. Allah'ın kardeş kulları olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, ona ihanet etmez, onu alçaltmaz, ona yalan söylemez, onu hor görmez.'' Takva işte şuradadır. Bunu üç kere söyledi ve eliyle göğsüne işaret etti. Kişiye şer olarak, kötülük olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter. Her Müslümanın her Müslümana kanı, malı ve ırzı yani şerefi haramdır. Bunu Müslim Tirmizi i̇bn Mace, Ahmet bin Ambel, Behaki, Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Burada toplu olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların birbirleriyle, İslam kardeşi olarak dikkat etmesi gereken unsurları zikretmiştir. Birbirinize haset etmeyiniz. Yani bazınız, bazınıza haset etmesin. Haset beşer tabiatında yerleşiktir. Bu insanın kendi cinsinden birinin herhangi bir fazilete, kendinden üstün olmasından hoşlanmamasıdır. Bundan sonra insanlar kısımlara ayrılır. Bazısı Haset ettiği kimseye sözlü ve fiili taşkınlıkla ondaki nimetin yok olmasına çalışır. Onlardan bazısı bunun kendi nefsine yani kendisine geçmesine yani haset ettiği kimsedeki o beğendiği özellikleri kendisine geçmesine çalışır. Bazısı nimetin haset olunandan kendine intikal etmesini istemez, yok olmasını ister. Sadece ondaki gitsin yani bana da gelmesi gerekmez. Ben de o konuda öne geçmeyin. Fakat ondaki gitsin, böyle ister. Bu en çerlisi ve en çirkinidir. Bu kınanmış, yasaklanmış hasettir. Bu iblisin günahıydı. Çünkü Allah Adem'i yaratmış ve meleklere üstün olduğunu görmüş. Meleklerden üstün e, tutulduğunu görmüş. Melekleri ona secde ettirmiş. Ona her şeyin isimlerini öğretmiş. Civarında yerleştirmiş. Onun için... İblis Adem'e haset etmiş, cennetten çıkıncaya kadar uğraşmaya devam etmiştir. Allah Teala kitabı Kur'an'da birçok yerde Yahudileri haset ile nitelemiştir. Şu ayette geçtiği gibi, Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf içlerindeki kıskançlıktan, hasetten ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfret döndürmek istediler. Bakara suresi 109. ayet. Nisa 54. ayetinde ''Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar?'' buyurulmuştur. Ebu Hureyre Radyalan şöyle rivayet ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ''Ümmetime ümmetlerin hastalığı isabet edecek.'' Yani önceki ümmetlerde meydana gelmiş, sirat etmiş hastalıklar bu ümmette de isabet edecek. Dediler ki ''Ey Allah'ın Nebisi, ümmetlerin hastalığı nedir?'' buyurdu ki ''Kibir ve hakkı kabullenmeyip insanları hor görmektir. Çoklukla övünmek, dünya için yarışmak, birbirine buğz etmek, birbirine haset etmektir. Bunun sonucunda taşkınlık sonra kargaşa, ölümler ortaya çıkar. Bunu sahih bir isnatla hakim mucem taberani İbn-i Ebit Dünya Zemmül Bağide ve El-Ukubat adlı kitabında rivayet etmişlerdir. Şeyh Elbani sayhada sayh olduğunu belirtmiştir. Ebu Hureyre Radyalan'tan gelen rivayette ne Aleyhisselatü şöyle buyurdu. Hasetten sakının. Çünkü haset ateşin odunu veya yeşilliği yediği gibi iyilikleri yer. Bunu Ebu Davud ve i̇bn Mace rivayet etmişlerdir. İnsanlardan bir kısmı da haset ettiği zaman hasedinin gereğini yapmaz. Haset ettiğine söz ve fiille taşkınlık yapmaz. Hasen el-Basri Allah'tan. Bu yaptığıyla günahkar olmayacağı rivayet edilmiştir. Yani böyle bir kimse birisini kıskanıyor ama ona sözlü veya fiili bir taşkınlıkta bulunmuyor. Sadece kalbinde, içinde ona karşı bir kıskançlık var. Hasan el-Basri diyor ki, işte böyle bir kimse sözlü veya fiili taşkınlıkta bulunmadıkça bundan dolayı günahkar olmaz. Bu kimseler iki çeşittir. Birincisi, bu hasedi nefsinden kaldırmasının mümkün olmaması ve buna yenik düşmesi. Bu kişi bununla günahkar olmaz. İkincisi, kendi nefsine isteğiyle bunu kendisinin tevkin etmesi ve kardeşinin nimetinin yok olmasını temenni etmesi, yani bunu nefsinde açığa çıkmasıdır. Bu günaha azmetmeye benzer. Bunda haset edilene dille taşkınlıktan kurtulmama ve bu şekilde günahkar olabilme ihtimali de vardır. Başka bir kısım da, Haset ettiği zaman haset edilenden nimetin yok olmasını temenni etmez. Bilakis onun üstünlüklerinin aynısını kazanmaya çalışır. Onun gibi olmayı temenni eder. Eğer üstünlükler dünyevi ise bunda bir hayır yoktur. Yani bir kimse sende dünyalık bakımdan üstün. Sen de ondaki bu dünyalıkların gitmesini istemiyorsun ama benim de onun gibi dünyalım olsun diye gayret ediyorsun, çalışıyorsun. Bunda hayır yoktur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı dediler e, buyuruluyor Kasas 79. ayetinde. Yani Allah Azze ve Celle bunu hoş bir istek olarak görmemiştir. Eğer e, bahsedilen üstünlükler dini üstünlükler ise, dini hasretler ise bu güzeldir. Nebi ve Vesselam Allah yolunda şehitliği temenni etmiştir. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam buyurdu ki, ancak iki şeyde haset vardır, yani gıpta vardır. Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz infak eden adam, yani Allah yolunda harcayan adam ve Allah'ın kendisine Kur'an verdiği veya ilim verdiği ve onunla gece gündüz kıyam eden, hareket eden, yani Kur'an'a göre amel eden kimsedir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu kıpta babındandır. İstihare yoluyla, yani kinaye yoluyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna haset tabirini kullanmıştır. Yani hasedin caiz olanı budur. Yani bir kimse dini hususlarda senden üstünse, işte Kur'an da iyi biliyor, daha fazla ilmi var, işte dindarlığı var, hayır yolunda cömertliği var. Bu sebeplerle ondakinin gitmesini istemeksizin, Aynı o hayırsever, ilim sahibi, hayır sahibi olduğu gibi ben de onun gibi olayım diye çalışırsa bir insan bu övülmüştür. Yani bu ruhsat verilmiş bir şeydir. Başka bir kısım da nefsinde haset bulduğu zaman onu gidermeye çalışır. Haset edilene iyilik etmeye, ona dua etmeye, üstünlüklerini yaymaya, nefsindeki hasedi yok edip yerine sevgiyi yerleştirmeye çalışır. Ve Müslüman kardeşinin kendisinden daha üstün olmasını ister. Bu imanın en yüksek derecesidir. Sahibi kendi nefsi için sevdiğini kardeşi için de seven kamil bir mümindir. Yani Allah Azze ve Celle ifar diye ihsar edenleri övüyor. Yani kendisinin başkasını kendi nefsine tercih eden. İsar ahlakı üstün bir ahlaktır. Burada bahsedilen de böyle bir şey. Yani kişi herhangi bir Müslüman kardeşinde kalbine hasede benzer, kıskançlığa benzer düşünceler geldiğinde, sırf bu nefsinin bu düşüncesiyle cihad etmek için, mücadele etmek için hased ettiği o kimseye iyilikler yapıyor, dualar ediyor e, ve buna benzer şeyler yapıyor ve onun daha üstün olma, olması isteğini talep etmesi için kendi nefsinden mücadele veriyor. Bu üstün bir ahlaktır. Birbirinizle pazarlığı kızıştırmayınız. Hadiste geçen neceş kelimesi, satın almak istemediği halde malın değerini yükseltmek demektir. Ya satıcının daha fazla kazanması için veya alıcının zarara girmesi için kişi bu şekilde yapar. Yani alıcı değil ama pazarlığı artırmaya çalışıyor, araya giriyor. Fakat alma niyeti yok. Yoksa alma niyeti varsa böyle pazarlık caizdir. Yani e, müzayede usulü satış caiz. Fakat adamın alma niyeti yok. İki taraftan birini ya ya alıcıyı zor duruma sokmak için böyle bir şey yapıyor. Bu işte Allah Resulü Vesselam yasakladı. İbn-i Ömer anh, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Neceş'ten yasakladı. i̇bn Bi Efva şöyle demiştir sahabede: Neceş yapan faiz yiyen haindir. Neceş yapan kişi yani bu yaptığı hıyanette bir çeşit faiz yemektedir diyor. İbn-i dedi ki eğer yasaklığı bunun haramlığını bilerek yapıyorsa bunu yapanın Allah'a asi olduğunda ittifak vardır. Satışın hükmüne gelince tercih edileni neceş yapan satıcının anlaşmalı adamıysa o satış fasittir. Yani geçersizdir. Yani araya bir kızıştırmacı girdi, alıcı değil, bu anlaşıldı. O zaman bu alışveriş iptal edilir. Yani İslam dininde böyle bir alışveriş geçersizdir alınan para da, verilen mal da haramdır. Yani bunun iptal edilmesi gerekir. Çünkü Nehi burada aktı yapanın kendisine dönmektedir. Eğer durum böyle değilse fasid olmaz. Çünkü Nehi yabancıya döner. Yani satıcıyla anlaşmalı değilse kızıştırmacı o zaman alışveriş caizdir. Fakat bu araya giren kişi onun günahını alır. Müşteri için durumu bilmediği takdirde örfün dışına çıkan şekilde büyük oranda aldatılmışsa hıyar hakkı vardır. Yani tercih vazgeçme hakkı vardır. Böyle bir alışverişte aldatılmışsa. Bu durumda müşteri feshi tercih ederse feshetme hakkı vardır. Eğer malı elinde tutmak isterse aldatıldığı miktarı hesaptan düşer. Yani 30 liraya alması gereken bir malı işte pazarlığın kılıçtırma sebebiyle 35 liraya almış oldu. Bu da anlaşıldı yani neceş yapan birisi olduğu anlaşıldı o zaman müşteri de malı vermek istemiyor tamam ben bunu aldım diyor ben sadece şu fazladan verdiğim bu 5 lirayı iade istiyorum der buna da hakkı vardır diyor İbn Abdilber. bu hadiste zikredilen tenacüşün daha genel olması muhtemeldir çünkü sözlükte neceşin aslı bir şeyi hile ve aldatmayla yaymaktır ondan dolayı alışverişte neciş yapan naciş diye isimlendirilir Sözlükte avcı-naciş diye isimlendirilir. Çünkü avını aldatır. E, hile yapar avuna karşı. E, bu durumda mana şöyle olur. Birbirinize hile yapmayınız. Birbirinize hile ve aldatmayla muamele etmeyiniz. Allah Teala buyuruyor ki, Fatır 43. ayetinde, Halbuki kişi kazdığı kuyuya kendi düşer. İmmi Mesud adiyallahu anh, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bizi aldatan bizden değildir. Aldatma ve hile ateşledir. Bunu Taberani, Hilyetül Evliya'da Ebu Naim ve İbn-i İbban Sayhin'de rivayet etmişlerdir. Ebu Bekr Sıbık radiyallahu anh'dır. Müslümana zarar veren veya ona tuzak kuran mel'undur. Yani lanetlenmiştir. Bunu Tirmizi, Ebu Naim ve Hatibül Bağdadi zikrederler. Buna göre bütün yasaklanmış muamele çeşitleri bu kapsama girer ayıpları gizlemek, iyi mala kötü mal katarak aldatmak, pazarlık bilmeyeni fazla fiyatla aldatmak gibi. allah Teala kitabında peygamberler ve onlara tabi olanlara, kafirler ve münafıklar tarafından hile yapıldığını, yani kafirler ve münafıkları hilecilikle allah Teala nitelemiştir. Hile, Müslümana eziyet vermeyi caiz, görenlere karşı caizdir. Onlarda harp halinde olan kâfirlerdir. Yani anlaşmalı kafirler değil bakın. Yani zimmet ehli veya kendileriyle anlaşma olan kafirler değil. Bugün kafir devletler çoğu hep birbiriyle anlaşmalıdır. İslam devletleri de böyle. Sadece harp olan, kendileriyle fiili harp olan kafirler hariçtir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam harp hiledir buyurmuştur. Hile burada caizdir. Yani savaş anında hile caizdir. Birbirinize buğz etmeyiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanları Allah yolundaki hariç nefsin hevası uğruna yapılan buuzdan, nefretten yasaklamıştır. Çünkü Allah Müslümanları kardeş kılmıştır. Kardeşler ise birbirini sever, birbirine buğz etmez. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam buyurdu ki, ''Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.'' Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şey size bildireyim mi? Aranızda selamı yayınız. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Allah müminlere aralarında buz ve düşmanlık doğuracak şeyleri haram kılmıştır. Maide 91. ayetinde şöyle buyurur. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Kıllarına kalplerinin arasını uzlaştırdığı için onlara minnette bulunduğunu açıklamıştır. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Ali İmran 103. Ayet Enfal 62-63. Ayetlerinde O seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir. Ve Allah onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin yine onları yani gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela Medine döneminde Es ve Hazreç kabileleri birbirine kanlı kabilelerdi. Allah'ın nimeti sayesinde Allah onların kalplerini imanda birleştirdi. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ''Yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin sen bunları birleştiremezdin.'' Yani insan e bunu kendi imkanlarıyla elde edemez. Bu mana için nemimeyi, yani laf getirip götürmeyi, söz taşımayı, düşmanlık ve buz meydana getirdinden dolayı Allah Azze ve Celle haram kılmıştır. İnsanların arasını düzeltmek için yalana ruhsat vermiştir. Yani yalan haram kılmıştır. Ancak yerde hariç buyruluyor. Birisi, iki Müslümanın, birbirine küs olan, dargın olan iki Müslümanın barıştırılması için. Burada yalana cevaz verilmiştir. İkincisi, karıyla koca arasında. Üçüncüsü de harpte hiledir. Yani harpte söylenen yalan. Bu üç yerde yalana cevaz vermiştir Allah Azze ve Celle, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle. Yani buradaki yalanla kastedilen şudur yani cevaz verilen yalanla kast edilen, insanların, başka insanların hukukuna girmeyen konularda bir yalan olmalı bu. Yoksa e, başkalarının hukukunu ilgilendiren bir şey varsa burada, e, bu üçüncü kişiler girdiği için araya e, tehlikeli bir yalan olur ve haramın dışına kalmaz. Yani sadece eş, iki eş arasında olmalı veya iki Müslüman arasında, yani ıslah edici bir yalan olmalı cevaz verilen yalan. Evet, allah Teala insanların aralarını düzeltmeye teşvik ederek şöyle buyurmuştur, Nisa suresi 114. ayetinde, Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Yani gizli konuşmalarının, fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak istisna dilen, yani hayır olan, istisna edilen şu, bir sadaka için veya iyilik yahut insanların arasını düzeltmek isteyenin fısıldaşması müstesna. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Yani insanların gizli konuşmalarında hayır yoktur. Yani bunlar fitneye sebebiyet verir. Çoğunlukla fitne amaçlıdır zaten. Ama e, burada maksat sadaka vermek, muhtaç birisinin ihtiyacını gidermek, bir iyilik üzere, istişare etmek veya dargın kimselerin arasını düzeltmek içinse işte Allah azze ve celle bunda hayır olduğunu söylüyor ve bu kimselere mükafat vaat ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da üçüncü bir kişiden harç olarak iki kişinin fısıldaşmasını yasaklamıştır meclis edeplerinden olarak. Çünkü aklına türlü şeyler gelir, bunlar ne diyorlar diye. Hücurat 9. ayetinde, Eğer müminlerden iki grup birbiriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin buyurmuştur. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetleri birbirleriyle arası bozulan, darılan, harp haline varıncaya kadar Aralara ayrılan kimseleri hep aralarını bulmaya, düzeltmeye yönelik emirleri var kitabında. Ebu Derda radyalan şöyle rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, size namaz, oruç ve sadakadan daha üstün bir dereceyi haber vereyim mi? Dediler ki, evet Eyvallah'ın Resulü şöyle buyurdu. Araları düzeltmektir. Muhakkak ki araları bozmak tıraş edicidir. Evet, bunu... Ebu Davud, Tirmiz'i, Ahmet bin Hamil ve İbni İbdan rivayet etmişlerdir. Esma binti Yezid radiyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, size en şerlilerinize haber vereyim mi? Yani en kötülerinizi. Evet ey Allah'ın Resulü dediler, nemime ile yürüyen, yani insanların arasında söz götürüp getirenler, birbirini seven dostların arasına ayıranlar ve suçsuz kimseleri sıkıntıya düşürmek isteyenlerdir. Bunu da Ahmet bin Hanbel ve Taberani rivayet ederler. Allah yolunda buz ise, Allah için buz ise, o imanın en sağlam kulplarındandır. Bu yasağa dahil değildir. Eğer biri kardeşinde herhangi bir şer ortaya çıktığını görse, kötülük ortaya çıktığını görse ve bundan dolayı ona buğz etse, o kardeşi mazur bile olsa buğz eden kişi ecir alır. Yani aslında o buğz ettiği meseleden dolayı mazereti var. Fakat bu kişi bilmiyor. O mazeretini bilmediği için ona görünürde Allah'ın dinine bir muhalefet gördüğü için ona buğz ediyor, tavır koyuyor. İşte bu tavır koyan kişi bundan dolayı ecir alır. İsterse mazur olsun o kişi. Ömer radiyalan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken vahiy iniyordu. Allah bize sizin kalplerine sizin haberlerinizi bildirirken biz sizi biliyorduk. Yani o zaman vahiy geliyordu. Herkesin durumunu biliyorduk. Dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Onunla birlikte vahide gitti. Biz ancak sizden aldığımız haberlere göre sizi biliriz. Yani vahyin haberi gibi kesin haberlerde değil, sizden gelen haberlere göre. Dikkat edin, sizden kim bize karşı hayır ortaya koyarsa, onun için hayır zannında bulunuruz, güzel zanda bulunuruz. Bunun üzerine onu severiz. Sizden her kim şer, kötülük ortaya koyarsa, onun için şer zannında bulunuruz. Yani kim kötülüğü ishar ederse, ona kötü zanda bulunuruz. Bunun üzerine ona buz ederiz. Gizli halleriniz sizinle Rabbiniz arasındadır. Yani görünüşte kötülük sergilemesine rağmen bir kimse gizli anda Allah ile arasında başka bir hukuk vardır. Biz bilemeyiz. Ama şer olarak bir kişi bir kötülük ortaya koyuyorsa biz ona göre muamele ederiz diyor Ömer radıyallahu anh. Rabbi bin Hüseyin dedi ki hayır ortaya koyup da şerri gizleyen birisini görürsen yani bundan iyilik ortaya çıkıyor kötülüğünü de gizliyor. Böyle birisini görürsen bu hal üzere onu seversin. Yani zahirine göre muamele edersin. Allah hayrı sevmen üzere sana ecir verir. Yani o kimse de kötülüğünü bilmiyorsun. Sadece iyilik gördüğün için bundan dolayı Allah için seviyoruz. Bundan dolayı Allah sana ecir verir. Eğer şer ortaya koyan ve hayrı gizleyen bir adam görürsen, aslında bu adam hayırlı bir adam ama zahirde şer, kötülük sergiliyor. İyiliklerini de hep gizliyor. Bunun üzerine ona buz edersin. Allah sana şerre buğz ettiğinden dolayı ecir verir. Evet. İnsanların dini meselelerde ihtilafı çoğalınca dağılmaları da çoğaldı. Bu sebeple birbirine buzlar ve lanetleşmeleri de çoğaldı. Onlardan her biri de kendisinin Allah için buğz ettiğini açıklıyor. Bu kimseler belki hakikaten mazur olabilirler. Veya hevaya uydukları için mazur olmayabilirler. Gösterilen buzun çoğu böyledir. Yani gösterilen buz eğer Allah içinse, yani bunda hata bile etmiş olsalar, bundan ecir almalar mümkündür. Ama bu buzun sebebi hevaysa, heva giriyorsa, bu daha tehlikeli Allah korusun. Bu da çoğunlukla insanlara önderlik eden kişilerin, kendilerinin söyledikleri her şeyin doğru olduğunu zannetmesinden kaynaklanmaktadır. Bu kesinlikle yanlış bir zandır. Eğer bundaki kastı ihtilaf edilen konularda söylediği her şeyin hak olduğunu ifade etmekse bu da doğru ya da yanlış olma ihtimali taşıyan bir zandır. Çünkü kişiyi o görüşe sevk eden şey sırf hevasına uymak yahut kendisine yakın bulmak veya adete uymaktan ibaret olabilir. Bütün bunlar bu uzun Allah için olmasını lekeleyen şeylerdir. Yani taraf olduğu, beraber teşrik mesaisi sürekli mesela bir grupla beraber bunlar diğer Müslümanlarla ihtilaf ettiğinde bunlar ne söylerse söylesin haklı olan bunlardır diye giderse yani delille değil de hevayla çünkü benim tanıdıklarım bunlar, benim yakınlarım bunlar diyerek hep kendi yakınlarını haklı bulursa delili hakem yapmazsa bu da işte Allah için buğz etmeyi engelleyen, lekeleyen unsurlardandır mümin için gerekli olan nefsine nasihat etmesi, kendi nefsine öğüt vermesi ve bu hususta son derece sakınması ve nefsini haram olan buz'a girmemek için bu bu tür şeylere bulaştırmaması gerekir. Yani kişi kendi nefsini sürekli kontrol etmeli. Buz ederken veya sevgi beslerken yani bu sevgi Allah için halis midir veya bu buz Allah için halis midir yoksa bunda benim nefsimin payı mı vardır? Bunu kişi kontrol etmelidir. İşte burada gizli bir mesele vardır ki bunu fark etmek gerekir. O da din imamları. İştah ederek mercu yani tercih edilmeyen bir görüşü benimsemiş olabilirler. Alim o hususta iştahda karşı ecir alır. O husustaki hatası affolunur. Ancak kendisini onun yerine koyarak alimin görüşünü savunan kişinin durumu aynı derecede olamaz. Çünkü savunan kişi, yani alimin İçtihadını savunan kişi, belki de sadece bu sözü tabi olduğu kişi söylediği için savunuyordur. Belki din imamlarından başkası aynı sözü söyleseydi kabul etmeyecek, savunmayacaktı. Ona uyanı da savunmaz, ona aykırı olana düşmanlık etmezdi. Evet, hevayı bu konuda ayırt etmek lazım. Zaten bu meselelerde, yani iştihadi meselelerde, alimlerin iştihad ettikleri konularda alimleri eleştirmek bir kere ilim ehlinin işidir. Alim olmayanların alimleri eleştirmesi uygun değildir, caizde değildir. Yani alim bir ilimle bir şey ortaya koymuştur, hata da etmiş olabilir. Onu ilim ehli tespit eder ve ilim ehli reddedilecekse reddeder. Alim olmayanların bu işe girişmesi doğru değildir. Her işin ehli konuşur. İşte hakkı savunmada da böyle. Yani e, senin beraber yakın olmadığın bir alim bir şey söylüyor ve sen bu taraftaki bir kişi olarak o alimi eleştiriyoruz. Bundan da sakınmak gerekir. Bunu kendi hocanı savunarak yapıyoruz. Yani hocanın iştah adını, naslardan bahsetmiyoruz, iştah adını. İşte sizin hocanız yanılmıştır, onunki yanlış bir görüş, bizim hocamız isabetli. Yani bu tür konuşmalar avamın konuşacağı şeyler değil. Bu ancak delillerle konuşulacak şeyler ve bu burada sözü ilim eline bırakmak lazım. Bilakis avama düşen şey şudur burada veya ilim taliplerine düşen şey şudur. Ben falanca amelimi işlerken şu delile dayanıyorum. Benim bildiğim budur. Ben bununla amel ederim. Ben başkasını bilmiyorum. Yani başka bir alim farklı bir şey söylemiş. Ben onun delilini de bilmem. Ben kendi bildiğimle amel etmekle memurum. İnsanın buradaki tavrı bu olmalıdır. İlim eline gelince hata ve isabet yönündeki değerlendirmeleri ilim delillerle yapar. Naslardan delillerle yapar. Evet, bununla birlikte bu şahıs kendisini tabi olduğu kimseyi savunurken hakkı savunduğunu zanneder. Fakat aslında durum öyle değildir. Tabi olduğu kişinin kastı iştihadında hata ise bile hakkı savunmak olabilir. Bu kimseye tabi olduğu kimsenin üstün gelmesini isteme şaibesi girmiştir. Ona hatalı denmez. Bu hakkın üstünü savunmayı yaralayan bir hiledir. Bu önemli bir meseledir. Allah dilediğini doğru yola iletir. Birbirinize arka dönmeyiniz, sırt çevirmeyiniz. Enes radıyallahu anh'tan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştu. Birbirinize buğz etmeyiniz, haset etmeyiniz, birbirinizle alakayı kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olunuz. Yani demek ki e, İslam kardeşleri, birbirine kardeş olan kimseler birbirlerine arka dönmez, buğz etmez, haset etmezler. Ebu Eyyub radıyallahu anh de, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müslüman 3 günden fazla kardeşini terk etmesi helal olmaz. İkisi karşılaşır. Biri yüzünü bir tarafa diğeri de yüzünü diğer tarafa çevirir. O ikisinden en haylısı ilk selam verendir. Yani birbirlerini görmezden gelirler. Küsler, dargınlar. Bunlar içerisinde en hayırlısı bu küskünlüğü ilk kaldırandır. Bu soğukluğu ilk kaldırandır. İlk selam verendir. İlk sıcak muameleye başlayandır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ediyorlar. Ee, yine Bukhari'nin Edebül Müfret'te Ebu Davud'un, Ahmet'in, i̇bn Sad'ın ve Hakim'in rivayet ettikleri Hiraş Es Sülemi radyalenten gelen rüvade nebi aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bu da e, ciddi bir tehdit. Kim kardeşini bir sene terk ederse kanını akıtmış gibidir. Yani bir sene dargın durursa, dünyevi bir sebepten ötürü, bir sene dargın durursa sanki onun kanını dökmüş gibidir, öldürmüş gibidir yani. Abdullah bin Mesud radıyallandı. Bu da oldukça büyük bir tehdit. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, iki kişi İslam'a girmiş olsalar, sonra biri diğerine küsse, zalim olan dönünceye kadar İslam'dan çıkmış olur. Yani bu küsmede e, haklılık payı olabilir. Fakat zulmeden taraf, Dönünceye kadar İslam'dan çıkmış olur buyuruluyor. Bunu hakim Bezzar Ebu Naim Hilly'ye rivayet etmişler, Şeyh Elban-ı Es-Sai'ye da sayı olduğunu belirtmiştir. Bütün bunlar dünyevi işler için alakayı kesmek hakkındadır. Din için ilişkiyi kesmeye gelince bunun üç günden fazla olması caizdir. Bunu İmam Ahmet açıkça ifade etmiş ve Tebük Savaşı'ndan geri kalan üç kişinin kıssasını delil getirmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları terk etmeye emretmiştir. Üç kişiye. Ee, şimdi Tebük Savaşı'ndan aslında geri kalan çok daha fazla kimse vardı. Ama bir takım münafıklar gelirler. Kimisi gerçekten mazeretliydi. Kimisi sudan mazeretleri öne sürerek Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a mazeret beyanında bulundular. Allah Resulü onlara bu tavrı uygulamadı. Ama Kab'in Malik Nürare bin Rebi ve Hilal bin Umeyye radıyallahu anhum bunlar gelip e Allah'ın Resulü bizim hiçbir mazeretimiz yoktu, biz nefsimize uyduk dediler. Ve Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bunlara 50 gün boyunca yani Allah Azze ve Celle'nin onların tevbesini kabul ettiğine dair vahiy gelinceye kadar e, bu tavrı uyguladı. asabına onlarla konuşmaması emretti. Bunlar arasında akrabalar, kardeşleri vardı. Hatta Kab e, bin Malik'in hanımına da bunu emretti. Hanımı da onunla konuşmuyordu. Kabin Malik gençti ama Hilal bin Umeyye ihtiyar ve hanımının bakımla muhtaç olduğu için ona bir müsaade vermişti. Bunun dışında bu 50 gün dünya onlara dar gelmişti. Evet yine İmam Ahmet ağır bidat işleyen ve hevalara yani Kur'an ve sünnet dışındaki görüşlere davet edenlerin terk edilmesinin de yani 3 günden fazla terk edilmesinde caiz olduğunu açıklamıştır. Burada örnek olarak de zikredebiliriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına bir ay küs kalıyor bir meseleden dolayı. İşte 29. günde hatta barışınca, hanımların yanına gelince, işte bir ay yemin etmemiş miydi ne yaldan Resulü diyorlar. Bilmiyor musunuz? Ay bazen 29, bazen 30 şeker diyor Nebi Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Öyle de bir kıssa var. Hatta bir diyor ki, edeplendirmek için babanın evladını, Kocanın karısını üç günden fazla terk etmesinin caiz olduğunu söylemiştir Hatta abi. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam hanımlarını bir ay terk etmiştir. Terk etme selam ile sona erer. Yani selam vermekle hecir biter. Dolayısıyla demek ki hecirin manası, mesela bir eline hecir uygulanmak demek, selamı kesmek demektir. Selam verdiğin zaman hecir bitmiş demektir. Hecir uygulamıyorsun demektir selamlaşıyorsa. Hasan el Basri, Malik bin Enes ve bazı Hanbeli alimleri bunu açıklamışlardır. Ayşe radiyallahu diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Müminin mümini 3 günden fazla terk etmesi helal olmaz. Eğer 3 gün geçerse ona selam versin. Yani küslüğü bitirmek için, bu hecri bitirmek için ona selam versin. Eğer selamını alırsa ecirde ortaktırlar. Şayet selamı almazsa Almayan günahla döner. Yani birbirine dünyalık bir meseleden dolayı küsmüş kişi üç günü geçirmesin diyor Nebiyallahu Aleyhisselatü Vesselam. Gitsin ona selam verirsin. Eğer selamını alırsa küstüğün kişi ne ala. İkisi de ecirde ortaktır. Yok almadı. Selam veren kendinden vebali atmış olur ama barışmaya yanaşmayan kişi bunun da vebalini yüklenir. Evet bazıları akrabalarla yabancıları ayırt etmiştir. Yabancılar hakkında aralarındaki terk etme selam ile giderilir. Akrabalar ise böyle değildir. Çünkü silah-ı farzdır demişlerdir. Yani mücerred selamla olmuyor bu. Bilakis önceki ilişkiler neyse aynısı olmalıdır. Nitekim Ebu Bekir Sıdık, radıyallahu anh'ın ilk hadisesindeki durumu da böyle bir şey. E, Mistah Usase kölesi çok da daha hayırlarda yardımlarda bulundu bir Ebu Bekir radıyallahu anh çok kollarmış onu. Fakat bu iftira olayına karışınca yemin ediyor. Bir daha eski mı yapmayacağım diye. Fakat tevbe dair, işte onların tevbelerine dair Allah Azze ve Celle ayetlerini indirince, Ebu Bekir hakkında da önceki hayırlar neyse bir daha böyle yemin etmesinler, önceki hayırlar neyse aynısını devam ettirsinler diyor Allah Azze ve Celle. Yani birbirine dünyevi bir sebeple küs olan iki kişi, önceden ilişkileri nasıl? Mesela Müslüman kardeş ilişkisi değil mi? İşte birbirine sırt dönmemek, birbirine yardımcı olmak, sevgiyi, ülfeti devam ettirmek, ünsiyeti devam ettirmek. Küslükle bu gitti. Küslükle selam da gitti, bu da gitti. Eğer bu kardeşler küslüğü kesecekse sadece selamla kalmayacak. Önceki ilişkileri devam ettirmeleri gerekir. Bazınız kardeşinin satışı üzerine satış yapmasın. Bu konuda yasak çoktur. İbn Ömer radıyallanmadan gelen rivayette Nebi Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. Kişi kardeşinin satışı üzerine satış yapmasın. Kardeşinin dünür gönderdiğine dünür göndermesin. Ancak kendisine izin verilmesi müstesnadır. <gülüyor> Adam bir malı alacak. Takip ediyor, sahibinden komda takip ediyor. Bu malı ben alacağım diye. Sen de onu biliyorsun. O ondan vazgeçmedikçe sen o malı alamazsın. Kardeşinin çünkü onu alacağını biliyorsun. Sadece belki para toplamaya çalışıyor veya imkan olmasına çalışıyor. Ta ki e, sorarsın, yani sen eğer alamayacaksan veya almayacaksan vazgeçtiysen ben alayım diye. O zaman e, böyle bir şey olabilir. Yine dünürlük meselesinde de böyle. Bu Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Bu konuda kafir ona eşit değildir. Bilakis Müslümana kafirin satış üzerine satış yapması caizdir. Nişan üzerine nişan yapması da caizdir. Bu Evza'yı ve Ahmet bin Hanbel'in görüşüdür. Yine kafirin Müslüman üzerine şufa hakkı olmaz. Şufayı biliyorsunuz yani komşulukla ilgili. Ee, mesela bir evin var, evini satacaksın, ilk önce komşularına teklif etmen. Yani komşularından talip olan varsa başkasını tercih etmemen. Burada Müslüman komşu kastedilir, kafir komşu değil. Evet. Kardeşinin satış üzerine satışın manası, kardeşi kendisinden bir mal almıştır. Satın alınan o malı tekrar satmak ve ilk satışı bozmak için müşteriye arz etmektir. Bu muhayyerlik müddeti içerisinde sınırlıdır. Çünkü bu müddet içerisinde müşterinin akdi bozma imkanı vardır. Ey Allah'ın kardeşler oğlunuz, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu daha önceki sözlerine sebep olarak zikretmiştir. Bunda hasetleşmeyi, neceşi, yani pazarlığı kızıştırmayı, buz etmeyi, birbirine arka dönmeyi ve birbirinin satışı üzerine satışı terk ederlerse kardeş olacaklarına işaret etmiştir. Eğer bunlar yapılırsa kardeşlik görevlerini yerine getirmemiş olurlar. Müslümanların mutlak olarak kardeş olacakları şeyi kazanmaları emredilmiştir. Buna Müslümanın Müslümana haklarını ödemesi, selamını alması, Aksırana yerhamkallah demesi, teşmitte bulunması yani. Hastanın ziyaret edilmesi, cenazenin defni, davete icabet, karşılaşınca selama önce başlama. Yani karşıdaki kardeşin selam versin diye beklemek değil. bilakis Müslüman Müslüman Müslüman'ın üzerindeki haklarından birisi budur. E, mümkünse selama sen önce başla. Ta ki e, selamda bazı sıralama edepleri var hadislerde gelen. işte Yürüyenin oturana selam vermesi gibi. Çoğulun çok, kimsenin az kimseye selam vermez gibi istisnalar hariç. Kıyabında samiyetle samiyeti sürdürmek gibi haklarda dahildir. Yani sadece yanındayken değil, onun kıyabında da samiyet. Ne demek? Yani ona karşı samimi duygular beslemek, onun gıybetini yaptırmamak, onun aleyhinde bir sözler söylendiği zaman susturmak veya onun hakkında kıyabında güzel sözler söylemeye devam etmek. Enes Radyolan diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Hediyeleşin ki birbirinizi sevesiniz. Yani Müslümanların arasında sevgi oluşmasına sebep olan şeylerden birisi hediyeleşmektir. Mücahit Rahimullah dedi ki, Bana ulaştığına göre birbirini seven iki kişi karşılaşınca biri diğerine güler, yani güler yüz gösterir ve müsaafalaşırsa, tokalaşırsa, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi ikisinin de hataları yani günahları dökülür. Ona denildi ki, bu kolay bir ameldir. Yani bunda ne var ki? Bu kolay bir şey dediler. Mücahit dedi ki, siz kolay diyorsunuz. Allah buyuruyor ki, sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü o mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Enfal 63. ayet. Bunu Taberi tefsirinde rivayet eder. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu alçaltmaz. O'na yalan söylemez ve onu hor görmez. Bu Allah Teala'nın şu ayetinden alınmıştır. Hucurat 10. ayeti. Ancak müminler kardeştir. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Müminler kardeş olunca aralarına kalplerinin kaynaşması ve birleşmesini gerekli kılacak şeylerle emrolunmuşlardır. Kalplerin birbirlerinden nefretini ve ihtilafını gerekli kılacak şeylerden de yasaklandılar. Yine kardeş kardeşine fayda verir. Ondan zararı engeller. Müslüman kardeşten engellenmesi gereken zararın en büyüğüdür. Estağfurullah, en büyük zulümdür. Müslümanın diğer bir Müslüman kardeşi üzerinde engellemesi gereken en önemli şey, en önemli zarar zulümdür. Bu Müslüman için özel değildir. Herkes hakkında böyledir. Ebu Zerr gelen rivayette kutsi hadisttir bu. Ey kullarım, ben zulmü kendi nefsime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyiniz, buyurmuştur. Müslümanın kardeşini alçaltması da bundandır. Çünkü mümin kardeşine yardım etmekle emrolunmuştur. Enes Radyalan diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Denildi ki, Elan Resulü, ona mazlumken yardım edeyim, zalime nasıl yardım ederim? Buyurdu ki, onu zulmünden engelle, bu ona yardımdır. Evet, bunu Ebu Davud Ahmet, Tarih-ül Kebir'de Bukhari, Estağfurullah, bunu Bukhari rivayet etmiştir. Bir sonraki rivayetin dipnotu karışmış. Ebu Talha el-Ensari ve Cabir bin Abdullah radiyalanmadan, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Hangi bir Müslüman hürmetinin çiğnendiği ve ırzına bir noksanlık geldiği bir yerde Müslüman bir kişiyi alçaltırsa, Allah da kendisine yardım edilmesinin hoşuna gittiği, yani yardım edilmeyi arzuladığı bir yerde onu alçaltır. Hangi bir kimse de ırzına noksanlık gelen ve hürmetinin çiğnendiği bir yerde bir Müslümana yardım ederse, yani onu savunursa, kendisine yardım edilmesi hoşuna gittiği bir yerde Allah da ona yardım eder. İşte Ebu Davud, Ahmet, Buhantarül Kebir ve rivayet Rivadet hadis bu. Yani Müslüman kardeşinizin yani sizin hazır bulunduğunuz bir ortamda onun hürmeti çiğneniyor. Onun hakkında ileri geri konuşuluyor veya onun hakkında tuzak kuruluyor, onun aleyhinde dolap çevriliyor. Böyle bir durumda ondan bunu kim engellerse Allah böyle bir şey muhtaç olduğu zaman onu savunur, korur, kollar. Ya dünyada ya ahirette veya her ikisinde. Kim de böyle bir ortamda bu hileyi kuranlara, bu kötülüğü yapan, gıybetini yapan kimselere katkı verir. Onların arasına girerse savunulmaya muhtaç olduğu bir yerde Allah onu yardımsız bırakır, zordurma düşürür. Müslümanın kardeşine yalan söylemesi de yine bu cümledendir. Ona konuşup yalan söylemesi helal değildir. Birakis ona ancak doğru söylemelidir. Müslüman kardeşini hor görmekte böyledir. Bu kibirden ortaya çıkar. İbn-i Mesud Adiyalan diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kibir, hakkı kabullenmemek ve insanları hor görmektir. Diğer rivayette kibir, hakkı beyinsizlik olarak görmek ve insanlar küçümsemektir şeklinde geçer. Başka bir rivayette de, insanlar bir hiç olarak görmektir diye geçer. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey iman denler, sizden bir topluluk, diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınları alay almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidir. Hucurat 11. ayet. Kibirli kendi nefsini mükemmel başkasına noksan gözüyle bakar ve onları hor görür. Onların haklarını yerine getirme ve onlardan bir hakkı kabul için onları layık görmez. Yani o hak bir sözle söylese sen kimsin ki diyerek onu aşağılar. Takva kalptedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Konumuz olan hadiste takva işte şuradadır diyerek üç kere göğsüne işaret etmişti. Burada Allah katında yaratıkların değerinin takva ile olduğuna işaret vardır. Zayıflığından ve dünyadaki nasibinin azlığından dolayı insanların hor gördüğü niceleri vardır ki dünyada kıya e kıyameti olan kimseden dünyada kıymeti olan kimseden Allah katında daha büyüktür. Yani dünyada pek değer verilmez ona. Ya malın nazlığından, ya merkezinin düşüklüğünden veya ailesinden veya herhangi bir sebepten. Fakat o Allah katında pek çok kimseden, dünyada değerli sayılan pek çok kimseden daha üstün olabilir. İnsanlar takva bakımından farklı farklıdır. allah Teala Hucurat 13. ayetinde Allah katında en değerliğiniz, en takvalı olanınızdır buyuruyor. Yani Allah'tan, onun azabından en çok sakınanınızdır. Allah Resulü Aleyhisselatü da insanların en değerlisi kimdir diye sorduğu zaman... Allah'tan en çok sakınandır buyurmuştur. Yani en takva saygı Başka bir rivayette, şeref takvadadır. Yani üstünlük takvadadır buyurmuştur. Allah Teala'nın buyurduğu gibi, takvanın aslı, kökü kalptedir. Hac 32. ayetinde, her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, şüphesi bu kalplerin takvasındandır buyurulmuştur. Takvanın aslı kalpte olunca, Allah'tan başka onun hakikatine kimse vakıf olamaz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Allah sizin şekillerinize ve mallarınıza bakmaz. Yani yakışıklığınıza, güzelliğinize, kılık kıyafetinize veya mallarınıza, mallarınızın çok oluşuna, evladınızın çok oluşuna, etrafınızın çok oluşuna bakmaz. Fakat kalplerinize ve amellerinize bakar. Bunu Müslim civet etmiştir. O halde, Şekilleri güzellilerden veya mal, makam, başkanlık sahibi olanlardan birçoğunun kalbi takvada harap olabilir. Bu şeylerden nasibi olmayan birinin de kalbi takvayla dolu olabilir ve Allah katında en değerli olur. Hatta bu çokça vakidir. Harise bin Webb radıyallahu anh'ten Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Size cennet ehlini haber vereyim mi? Her zayıf ve zayıf düşürülendir. Eğer Allah'a karşı yemin etse Allah onun yeminini doğru çıkarır. Size cehennem eline haber vereyim mi? Her katı, kaba, kendine toplayıp başkalarını meneden veya şişman ve yürüyüşünde kibirli olandır. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Enes radıyallah'tan gelen diğer rivayette Nebi Aleyhisselam buyurdu ki cennetlikler her zayıf ve insanların zayıf gördüğü saçı dağınık İki elbise sahibi olan yani kılık e, kıyafeti az olan kimse, şayet Allah yeminese Allah'ın yeminini doğru çıkaracağı kimsedir. Cennetlikler ise her katı kaba, kibirli, şişman, yürüyüşünde kibirli, hep toplayıp hiç vermeyen, etrafı kalabalık olan kimsedir. Yani dünyada makam mevki sahibidir. E, yağcıları çoktur, şakşakçılar çoktur. Diğeri kim? Buna mukabil zayıf, kapılardan kovulan, saçı başı dağınık, iki elbisesi. Yani iki elbisesi derken burada kastedilen şu, iki parça elbisesi. Yani üst elbise bir elbise, alttaki şal var, izar, ikinci bir elbise. Bunu yıkayıp yıkayıp giyer. Bu manada yani. Başka bir elbisesi yok. Yani bu üstünlük malın azlığıyla ve çokluğuyla alakalı bir şey değil. Bilakis bu eee Kalplerin takvasından ötürüdür. Nitekim başka bir hadiste adamın saçı başı dağınık, üstü başı yırtık içindedir. Yediği haram, giydiği haram, ellerini açar yarap yarap diye dua eder. Allah buna ne diye icabet etsin buyuruluyor. Yani böylesi de olabilir. Yani fakirlik veya zenginlik değil buradaki ölçü. Burada kastedilen mana kalplerin takvasıdır. Helal ve harama dikkat etmektir. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek Ebu Said el-Hudri radıyaland'dan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki cennet ve cehennem övündü yani birbirlerine karşı övündüler cehennem dedi ki Ya Rab bana zorbalar kibirliler krallar ve eşraf girer yani bunu övünülecek bir hasret olarak dile getiriyor cehennem İşte bu zorbaları zulmeden bu kimseleri kralları ileri gelen dünyada millete tepeden bakmış ezet etmiş kişileri ben helak ederim diye böyle övündü Cennet de dedi ki Ya Rabbi bana zayıflar, fakirler ve yoksullar girer. Yani çoğunluğa nazaran böyle bir şey buyruluyor. Yani cennet elinin çoğu işte fakir, zayıf kimselerdir. Cennet elinin çoğu ise dünya ehli, kibirli, zengin, etraflı kimselerdir. Çünkü bunlar dünyanın bu nimetlerini aldanarak Allah'a kulluğu unutmuş, terk etmiş kimselerdir. Seyil bin Sadr'den bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uğradı. Yanında oturan adama dedi ki, bunun hakkında görüşün nedir? Allah Resulü soruyor, bu, bu adam hakkında ne diyorsun? Adam dedi ki, bu adam insanların eşrafından, ileri gelen şereflerinden bir adamdır. Bu vallahi dünür olsa nikahlanmaya, yani kız verirler, bu dünür olsa kız verirler buna. Şefaat istese, aracılık istese aracı kılınır konuşursa sözünün dinlenmesine layık bir kimsedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sustu. Derken oradan başka biri daha geçti. Bu adam hakkındaki düşünce nedir diye sordu. Adam dedi ki, ey Allah Resulü bu kişi Müslümanların fakirlerindendir. Dünür olsa kız vermezler. Şefaatçi olsa aracılığını kabul etmezler. Söz söylese dinlemezler. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, bu adam diğeri gibi yeryüzü dolusu kimseden daha hayırlıdır. Yani bu sonraki fakir diye aşağılanan kimseden kimse diğer önceki e, sözü kabul edilen, e, dünür olduğunda kız verilen, aracılığı kabul eden gibi yeryüzü dolu kadar adamdan daha üstündür. Evet, bunu da Bukhari rivayet etmiştir. şer olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi onu küçük görmesi yeter buyuruyordu. Yani e, Müslüman kardeşini hor görmesi yeter. Çünkü Müslüman Kardeşini ona kibrinden dolayı hor görür. Kibir de şer huylarının en büyüğüdür. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kalbinde zerre ağırlığında kibir bulunan cennete giremez. Bunu müslim rivayet etmiştir. Yine Allah Teala buyurdu ki yani kutsi hadis. İzzet benim izarımdır. Kibriya ridamdır. Yani izzet benim gömleğim, kibriya cübbemdir. Kim benimle bu hususlarda çok, bu hususlarda çekişirse, inatlaşırsa onu azaplandırırım. Bunu da Müslüm rivayet eder. Ebu Ureyya radıyallahu anh'da Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, kim insanlar helak oldu derse o en fazla helak olandır. Evet, bunu da Müslim rivayet etmiştir. Yani insanları böyle küçük görüp, hor görüp onlar helak oldu derken kendisinde kurtulmuşlardan sayar, kendisini beğenir. İşte bu kimse helake en fazla yakın olandır diyor Nebel Satıhsı. Malik dedi ki, insanlardan gördüğü şeyden dolayı dinleri hakkında üzülerek bunu derse bunda bir sakınca yoktur. Bunu nefsini beğenerek ve insanlar küçümseyerek derse işte yasaklanan yani kişiyi helak eden budur demiştir. Bunu Ebu Davud İmam Malik'ten naklediyor. Her Müslümana, her Müslümanın kanı Malı ve ırzı haramdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu büyük topluluklarda hitaben söylüyordu. Kurban günü veda açında bu sözlerle hitap etmişti. Arafe günü ve teşrik günlerinin ikinci günü hitap etti ve şöyle buyurdu. Muhakkak mallarınız, kanlarınız ve ırzlarınız şu gününüzün, şu ayınızın, şu deldenizin haramlığı gibi haramdır. Yani kutsaldır. Bir rivayette dikkat edin. Sizden şahit olan, yani burada hazır bulunan, gayib olana, burada bulunmayana tebliğ etsin diye de emretmiştir. Yani bunu herkese ulaştırın benden, diyor Nebi Aleyhisselatüse. Bukhane'nin bir rivayetinde hakkıyla olan müstesna, bir hak karşılığı olan müstesna, Allah size kanlarınızı, mallarınızı ve ırzlarınızı haram kıldı şeklindedir. Bir rivayette de, ona etini yemesi ve kıyabında onu gıybete terk etmesi haramdır. hırzı ona haramdır. Yüzüne tokat vurması haramdır. Kanını dökmesi haramdır. Onu sarsarak yani iteklerken böyle sarsarak iteklemesi de olsa böyle bir şekil bile olsa onu korkutması haramdır. Yani herhangi bir şekilde Müslüman Müslümanı korkutmaz, şakayla bile olsa haramdır. Hatta e, bazı rivayetler var. Eee Birisi birisinin, sahabeden birisi bir diğerinin asasını mı veya önemli eşyasını alıyor, şaka olsun diye saklıyor. Tabi gülüyorlar, adam endişelenerek bunu ararken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu durum anlatılınca veya bundan haberdar olunca şakayla bile olsa bir Müslümanın diğer bir Müslümanı korkutması caiz değildir diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani buna dikkat etmek lazım. Bunlar işte Müslüman Müslüman üzerindeki haklarından. İşte de böyle. Irız zaten genel olarak bir şeydir. Yani de kapsayan bir şeydir. Bir Müslümanın diğer bir Müslümanı ister yüzüne karşı olsun. Ona altacı sözler söylemesi, aşağılaması. Mesela Ebu Zer Radyalan'a. Sende cahiliye hasleti var ey Ebu Zer diyor ne Esatü Ne sebeple söylüyor bunu? Bilal Radyalan'a ey siyah kadının oğlu dediği için. E, doğru bir söz. Yani siyah kadının oğlu. Yani bir zencinin oğluydu. Ama bunu karşıdakine hakaret olarak söylediğinden yani bu özelliğiyle onu bir nevi aşağılama e, sadedinde söylediğinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sende cahiliye asleti var. Ey Kürt veya ey Türk ey bilmem nereli bakın bunlar da işte bu cahiliye asletlerinden. Çünkü insanlar işte şuralı buralı olmayı kendi tercih etmemiştir. Falanın veya filanın çocuğu olmayı, falan kabilenin mensup olmayı insanlar kendisi tercih etmemiştir. Bu sebepten dolayı bir kimse bir kimseyi aşağılarsa, hakaret ederse, işte bu Müslümanın Müslümana ırzı haramdır, e, şerefi haramdır, şerefin çiğnetemez. Aynı şekilde kıyabında da bu böyledir. Evet, sahabeden birisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile beraber yolculuktaydı. İşlerinden birisi uyudu bir yandaki ip ile onu bağladı ve o da korkuya kapıldı. Yani uyurken bağlamış, uyanca ne oluyor? Hareket edemiyor, onu bağlıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bir Müslümanın diğer bir Müslümanı şaka da olsa korkutması helal olmaz. Evet, bunu Ebu Davud ve Ahmet rivayet etmişlerdir. İbn Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Üç kişi olduğunuz zaman iki kişi fısıldaşmasın. Çünkü bu üçüncü şahsı Üzer. Evet. Bunu Müslüman ve Bukhari rivayet ederler. Sevban radıyallahu anh de nebi şöyle buyurdu. Allah'ın kullarına eziyet etmeyiniz. Onları utandırmayın. Gizliliklerini araştırmayın. Çünkü kim Müslüman kardeşinin gizlisini araştırırsa Allah da onun gizlisini açığa vurur. Ve hatta evinin ortasında bile olsa yüzüne vurup onu rezil eder. Yani Müslümanların gizli kusurlarını... Dini veya dünyevi, gizli kalan kusurlarını kim araştırır da bunu açığa vurmaya kalkarsa, onun hasmı Allah'tır. Yani Allah da o kimseyi rezil etmeyi kendi üzerine almıştır. <gülüyor> Ebu Hurey R.A. Nebi Aleyhisselatü gıybetten soruldu. Buyurdu ki, kardeşini hoşuna gitmeyen şeyle zikretmeyendir. Dediler ki, söylediğim şey onda varsa görüşün nedir Allah'ın Resulü? Eğer söylediğin şey onda mevcutsa, bulunuyorsa, o zaman gıybet etmiş olursun. Eğer onda yoksa bu sefer iftira etmiş olursun buyurdu. Bütün bu naslar Müslümana hiçbir şekilde söz ve fiille eziyet etmenin helal olmadığını ifade ediyor. Allah Teala Ahzab 58. ayetinde şöyle buyurur. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Allah müminleri Birbirlerine merhamet etsinler diye kardeş kılmıştır. Numan bin Beşir radiyallandı'ndan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Birbirlerini sevmede, acımada ve şefkat etmede müminlerin misali ceset. Yani bir beden, bir insanın bedeni, bir vücut gibidir. Ondan bir ağıza şikayetlenirse cesedin diğer kısımları uykusuzluk ve ateşle ona yardıma koşarlar. Adamın dişi ağrır, dişi şişer, uyuyamaz o ağrıdan. Ateşlenir. İşte vücudun, organları nasıl e, herhangi bir ağzanın rahatsızlığından dolayı komplesi dikeliyorsa işte bir müminin diğer bir mümine karşı da durumu bu olmalı. Yani kardeşinin ayağına diken battığında sanki senin ayağına diken batmış gibi e, olmalı neredeyse. Onun başına bir sıkıntı gel zaman sanki senin başına gelmiş gibi olmalı. E, Ebu Musa radıyallahu anh'ten gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müminin mümine karşı Mü'min, mü'mine karşı birbirine perçinlenmiş duvar gibidir. Yani duvarın bir kısmı çökse diğer kısmı perçinlenmiş bir duvar, sağlam bir duvar, komple çöker. Yani ondan bir parçası e, düşmez. Perçinlenmiş duvar, e, sağlam bir duvar, komplesi yıkılır. İşte mü'min, diğer bir mü'mine karşı böyle olmalı. Ebu Uyreyev Radyalant'tan Neda Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Mü'min, mü'minin aynasıdır. Mü'min mü'minin kardeşidir, kıyabında onu zarardan engeller, arkasından onu kuşatır, korur. Burada mü'min mü'minin aynasıdır. Yani e, mü'min kardeşinde bir kötülük görürse, bilsin ki fazlasıyla veya azıyla o kötülüğü kendi de de, kendisinde de var. Yani kardeşinde bir kötülük gördüğü zaman onu kendisinin yansıması kabul edecek. Ondan o kötülüğü gidermek için uğraşacak. Onu işte e, aynada sen baktığın zaman çirkinlik görürsen, hoşuna gitmeyen bir manzara görürsen tutup aynayı kırmazsın değil mi? Aynen bunun gibi e, yani aynada baktığın zaman neyi görürsün? seni bir yanlışlık görürsün. Kendini görürsün yani. Bir kötülük var veya bir güzellik var. Mümin sana böyle aynadır işte. Sen onda bir kötü bir şey mi gördün? Onu kendinde bil. Benden dolayı mı bunda bir şey var? Bunu gidermeye bak. Yani o düzelliği zaman bil ki sen düzeleceksin. Yani onu kırmak, yok etmek değil buradaki amaç. Mümin sana ayna. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir misal veriyor. Yani kardeşinde bir şey gördüğün zaman onu kendinde bil. Güzellik görürsen sanki kendindeymiş gibi sevin. Sanki sen o ile ulaşmışsın gibi sevin. Kötülük gördüğün zaman da aynı şekilde. Sanki senin başına gelmiş gibi Üzül. Çünkü o sana ayna. Kendin bil kardeşini. Diğer bir rivatte şu şekildedir. Sizden biriniz kardeşinin aynasıdır. Kim ona eziyet edildiğini görürse ondan onu kaldırsın. Yani o eziyeti gidersin. Yahya bin Muazzer Razi'nin şu sözüyle bitirelim inşallah. Müminin senden nasibi üç şey olsun. Ona faydan olmazsa bari ona zarar verme. Eğer mümin kardeşine fayda veremiyorsan Bunun için çalışmalısın Fayda vermek için çalışmalısın ama Yapamıyorsun, gücün yetmiyor, imkanın yok Bari ona zarar verme Onu sevindiremezsen Bari keder verme Üzme Eğer sevindiremiyorsan Hiç olmazsa üzüntü verme ona Onu Övümüyorsan, övmezsen Bari kötüleme Yani övmedim Bari kötüleme. Ona hakaret edip kötüleme. Evet. Allah Azze ve Celle bizleri birbirimize karşı İslam kardeşlik haklarını layıkı ve yerine getiren kullarından eylesin. Allah izin verirse tefsir derslerimize haftaya devam edeceğiz. Bugünlük böyle bir ara vermiş olduk. Subhaneke Allah'ın nevi hamdik ve eşhedü en la ilahe illa'ne tevatteke la şerikelek ve estağfurke ve tubilek.